Auzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi'l vahidil kahhar ve's salatu ve's selam ala nebiyina'l muhtar ve ala alihi ve ashhabihi'l athar ve ala jami'il enbiya'i'l mursalin el ebrar Kıymetli kardeşlerim hayatta Allah'ın istediği gibi kulluğu yaşayacağımız ve Allah'ı razı edeceğimiz en temel kaideleri hepinizin malumu olduğu üzere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den öğreniriz. O İslam'ın ne olduğunu bize gösterdi, anlattı, yaşadı, fiili olarak da sözlü olarak da bunun örneklerini ortaya koydu. İslam'ın bizden ne istediklerini de söyledi. Birçok şeyi o kutlu beyanlarıyla bize izah etti. Bunların yanında belki de hiçbir peygambere bu düzeyde nasip olmayacak bir güzellikle daha kendisi hayattayken Allah'ın muradına uygun bir biçimde bir nesil yetiştirdi. O nesli de en güzel örnekler olarak bize takdim etti. Sahabe dediğimiz o kutlu neslin üzerinden biz İslam'ın birçok güzelliğini öğreniyoruz. Öğrenmeye de devam edeceğiz. Müslüman kimdir sorusunun cevabı hepimizin dünyasında bir şekliyle karşılık bulur. Kur'an'a sorun mesela size onlarca ayet farklı farklı yönlerden Müslümanlığın tarifini gösterir Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın kutlu beyanlarına sorun özellikle Müslümanın kimliğine ait hadisleri alt alta dizip okuyun yine aynı şekilde Müslümanın kim olduğuna dair bir sürü beyan okuyacaksınız tarifler göreceksiniz istiyorum ki o tariflerden beş tanesini vereyim size bugün bir bakalım gerçekten buradaki tariflere ne kadar uyuyoruz. Bugün biz de kendimizi elhamdülillah yüz binlerce, milyonlarca kez elhamdülillah Müslüman olarak tanımlıyoruz. Ama bir tarafta bizim tanımımız var, bir tarafta da aleyhissalatü vesselam Efendimizin Müslüman kimdir diyerek o Müslümanın temel karakterine ait, şahsiyetine ait ortaya koyduğu bazı tanımlar var uyuyor mu bunlar birbirlerine gerçekten o nebevi beyanla bugün bizim hayatlarımız ne kadar mutabakat sağlıyor buna ait bir ölçü olsun diye tabi tarifler bu kadar değil ben sadece 5 tanesini seçtim o 5 tarifi verip sizi asıl konuma doğru götüreceğim birinci tarif şu ki hepiniz biliyorsunuz Müslüman Elinden ve dilinden başkalarının emin olduğu insandır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Bukhari'de, Müslim'de, Tirmizi'de daha birçok hadis kitabında bu hadisin temel anlamda mesajını ortaya koydu. Orada Müslümanın başkalarından başkalarıyla münasebetlerinde bu mümin kardeşi de olabilir başkaları da olabilir. Bazı ayetlerde Müslüman Müslüman diye geçer affedersiniz hadislerde bazılarında ise Müslüman'ın diğer insanlarla olan münasebetini ortaya koyarken bu tarif gelir. Elinden ve dilinden başka insanların emin olduğu insan o emniyet ne kadar hayatlarımızda ben nefsime sorayım siz de nefislerize sorun. Zaten derdimiz burada bir muhasebe yapmaksa bu da bize lazım. İkincisi Müslüman nezaketli, kırmayan, incitmeyen, temiz şeyleri yiyen ve temiz işler ortaya koyandır. Uyar mıyız? Nezaket var mı bizde? Ne kadar var? O peygamber nezaketi, o zerafeti ne kadar hayatlarımızda var? Sorgulanması gereken bir şey. Temiz şeyler yemesi helal ve tayyip. Ölçü belli zaten hem helal olacak hem tayyip olacak. Temiz şeyler yiyecek, temiz işler ortaya koyacak ve bu manada da kimseyi incitmeyecek, kırmayacak. Bu konuda çok hassas davranacak. Bu tarifin de muhasebesi bizleri bekliyor. Üçüncüsü Müslüman kardeşinden üç günden fazla dargın kalmayan, Onunla ilişkisini kesmeyen, ona kin beslemeyen ve haset etmeyendir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu da söyledi mi? Söyledi. Ama sen beni dinliyorsun ufacık ta dedenden kalan bir arsadan dolayı 30 senedir öz kardeşinle konuşmuyorsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sana diyor ki Üç günden fazla dargınlık yok sen üç günü otuz yıl etmişsin. Ama burada bir Müslüman tarifi var. Zaten bu iman ettiğimiz esaslar bizi sarsmayacaksa bize bazen çok acıtacak işler yaptırmayacaksa bazen böyle bizi Allah'ım sen istemeseydin bunu ben yapmazdım ama sen istediğin için yapıyorum dediğimiz işleri yaptırmayacaksa biz nasıl anladık Allah aşkına imanı? İman budur zaten hep hoşumuza giden şeyleri yapmak değil acıtmasına rağmen zorlamasına rağmen bizi ciddi ciddi sızlatmasına rağmen Rabbim sen istediğin için ben yapıyorum diyebileceğimiz adımları atmaktır. Bu Butudaki tarifin muhasebesi ağır bir muhasebedir. Bu muhasebeyi doğru dürüst yaptığımız zaman ancak bazı şeyleri anlayacağız. Müslüman şöyle bir Müslüman kul hakkı deyince ödü kopan bir göreve getirildiğinde kılık kırk yararcasına titiz davranan emanete hiyanet etmeyen ve hakkı olmayan bir kuruşa asla el uzatmayandır. Bunu da sallallahu aleyhi ve sellem tarif ediyor bize. Bunların ne kadarı bizde ne kadarı değil. Ne kadar bu manada sıkıntılar var, neleri bu manada biz ihmal ediyoruz, o da muhasebenin konusu. Beşinci tarifte şu, Müslüman kolaylaştıran, güçleştirmeyen, sevdiren, nefret ettirmeyen, uyumlu olan men, menfi ihtilaf oluşturmayandır. Bugünkü konumuzla doğrudan alakadar olduğu için bunu ikinci kez okumak istiyorum Müslüman kolaylaştıran güçleştirmeyen sevdiren nefret ettirmeyen uyumlu olan menfi ihtilaf oluşturmayandır müsbet ihtilaf caiz midir caizdir o ihtilaf da gereklidir biz ihtilafın rahmet boyutunun müsbet ihtilafta olduğuna inanırız. Sallallahu aleyhi ve sellemin beyan ve uygulamalarından. Bizim buradaki söylediğimiz hadisin de burada söylediği aslında tefrikaya dönüşen ihtilaftır ki o tefrikaya dönüşen ihtilaf işte menfi ihtilaftır. Şimdi burada aleyhissalatü vesselam efendimiz Müslümanın uyumlu olduğunu söyledi mi? Müslümanın temel anlamdaki karakterinin bir parçası kolaylaştıran yanına gitsen ne kolaysa onu söyleyen kendi nefsiyle baş başa kaldığında azameti tercih eden zoru tercih eden kendi nefsini ilgilendiren bir meselede inanılmaz derecede bu manada hassas ve titiz olan ama başkalarıyla münasebet olduğu zaman başkalarına bu mesele anlatıldığı zaman bu manada kolaylık esasını aslında anlayan ve benimseyen, sevdiren, nefret ettirmeyen, onuncu sırada söyleyeceği bir meseleyi başa almayan, altını doldurmadan hiçbir meseleyi söylemeyen, öncelikle imani meseleleri öne alan, ondan sonrasını ise arkaya bırakan, Muhatabını belli bir seviye taşımayana kadar muhataba ben söylerim doğrusunu ister kabul et ister etme ben kitabın ortasından konuşuyorum deyip sadece bu manada meseleyi doğru söze indirgeyerek hareket eden geçmiş derslere vurgularda bulunuyorum oralarda değindiğim için bir daha girmeyeceğim. Ama buna dikkat eden üçüncü fasılda söylediği aleyhissalatü vesselamın efendimizin ise Uyumlu olandır yanına gittiğin zaman bir güzelliği mümin kokusunu mümin letafetini saatlerce yanında durdu, durduğun zaman alabilecek bir zemini iklimi sana oluşturan gidip karşında titreyerek konuşacak ya da ağır ayaklarının bağı sökülerek konuşacak bir zemin oluşturmayan muhatabını rahatlatan İçinde ne varsa rahat bir biçimde söyleyebileceği bir zemine onu kavuşturan birisidir. Mümin budur. Biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den de bunları öğrendik. Şimdi uyumluysa eğer bir mümin Müslüman bu uyum meselesinin bizim dünyamızda biraz daha ciddi bir biçimde ele alınması lazım. Bakın ben bu hafta epey bir araştırdım hadislerde. Özellikle uyum olarak ve selam efendimizin söylediklerini birkaç şeyi söyleyeyim sizde araştırma adına en azından ilgili olanlar bu manada adımlar atsınlar Özellikle mülayeme, semahat ve rıfk başka kavramlar da var ama bu üç tane kavram mülayeme, semahat ve rıfk bu üç kavramın geçtiği hadisleri bir irdeleyin bir bakın. Sallallahu aleyhi ve sellem nasıl bir Müslüman portresi çiziyor? Müslümanın uyumluluğuna ait neleri söylüyor? Ve bugün niye biz bazı şeyleri yapamıyoruz? Neden bazı sıkıntılar hayatımızı gelmiş kaplamış? Bu manada da belli şeyleri Allah Resulü'nün o nebevi beyanlarının karşısında biraz o tespit etmeye çalışın. Göreceksiniz ki Arızanın kaynağı belli olacak aslında nereden kaynaklanıyor problem belli de o problemi giderme adına adımlar atabilecek o dirayeti gösterebilir miyiz? Mesele o ben de bu konuda yine üç hadis söyleyeceğim size fazla değil bildiğiniz hadisleri uyum çerçevesinden ele alacağız. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman Müslümanın kardeşidir ona zulmetmez ve onu zalime teslim etmez. Kim kardeşinin yardımında bulunursa Allah da ona yardım eder. Kim bir Müslümanın sıkıntısını giderirse Allah da onun kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Kim bir Müslümanın ayıbını örterse Allah da o Müslümanın ayıbını örter. Bukhari'de, Müslim'de geçen bir rivayet Allah bizi böyle müminlerden böyle Müslümanlardan etsin. Hadis genel anlamda çok mesaj içerir de özellikle bizim için önemli olan Müslüman Müslümana zulmetmez onu zalime de teslim etmez. Müslüman Müslümana yardım eder sıkıntılarını giderir Müslüman Müslüman'ın ayıbını araştırmaz bilakis ayıplarını örter. Bu üçünün olabilmesi için neye ihtiyaç var uyuma ihtiyaç var. Eğer bir uyum olmazsa Müslüman'ın diğer Müslüman'la arasında nereden yardım edecek? Nereden onu bu bağna da zalimin önünden alacak? Nereden onun ayıbını örtecek? Nereden onun sıkıntısını giderecek? Mesela bir Müslüman olabilir aramızda bir problem var sevmiyoruz. Bazı şeylerden dolayı aramızda soğukluk var. Başına bir iş geldi. Başına gelen o iş eğer onun mazlumiyetinden dolayı geldiyse şu kadar yüreklerimizde iman varsa oh iyi oldu başına geldi demeyiz. Velev ki o Müslümanla aramızda bir sorun bile olsa. Velev ki o Müslümanın usulünü, uslubunu, davetini beğenmiyor olsak bile. Velev ki o Müslümanla aramızda bazı ihtilaflı meseleler olsa bile biz yüzde yüz herkesle aynı düşüncede olacağız diye bir şey var mı? Olur ki bir başka Müslümanla senin aranda fikirsel anlamda, anlayış anlamında, usul anlamında, üslup anlamında fark olabilir. Ama başına bir iş geldiği zaman eğer sen Müslümansan o oh oldu iyi oldu diyemezsin. İşte ona oh dememek için sana lazım olan şey uyumdur. Eğer sen uyumlu bir Müslüman olsan o manada başına gelen bir iş seni sıkıntıya sokar. Hiçbir şey yapamazsan ellerini açar dua edersin. Yakınlarına gider moral verirsin. Hiçbir şey yapamazsan arkasından bu manada iyilikle anarsın onu en azından bu manadaki sorumluluğunu ortaya koymuş olursun. Ama bunları yapabilmen için sana ne lazım? Uyum lazım. İkinci hadisi hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Biz genelde biraz sonra aktaracağım hadisi Müslüman'ın Müslüman üzerindeki sorumluluğunu ortaya koymak için söylüyoruz. Ama bu hadisin uyum noktasında da inanılmaz derecede bir mesajı var. Ne diyor biliyor musunuz sallallahu aleyhi ve sellem? Müminler birbirlerini sevmekte Birbirlerine, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman diğer uzuvlar da bu sebeple ne yapar? Acı çeker uykusuzluğa ve o ateşli hastalığa tutuşurlar. O ızdırabı onlar da çeker. Bir beden gibi müminler Müslümanları böyle tarif ediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bir mümin else bir diğeri ayak biri gözse bir diğeri kaş biri başsa bir diğeri saç artık Allah onu nerede konumlandırdıysa ama bir bedenin parçaları gibi peki bir bedenin en önemli özelliği nedir bütün uzuvların organların uyumlu hareket etmesidir eğer uyum olmazsa bedende ne olur hastalık olur Kanser nasıl ortaya çıkıyor biliyorsunuz değil mi? Hücrelerde anormal bir durum oluyor. Hücrelerin bir miktarı uyumsuz davranıyor. Orada ur oluşuyor, kanser oluşuyor. İyi huylusu var, kötü huylusu var. Eğer kötü huyluysa, huyluysa zaten ne olacağını biliyorsunuz. Aynen uyumsuzluk da böyledir. Eğer bir beden gibiysek çatlak bir ses olamayız. Sevadul azam dediği sallallahu aleyhi ve sellemin... Büyük karartı ümmetinin büyük karartısı içerisinde aslında bu manada peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin oluşturduğu o sınırlarını çizdiği daire içerisinde davranmaya çalışınız aykırılığı işte şöyle bir orijinal bir laf söyleyeyim de millet beni fark etsin şöyle bir şey yapayım da işte bir şekliyle adımdan bahsedilsin demez bir mümin asla bu manada uyumsuz davranmaz her bu manada uyumsuzluk adına ortaya konan şeyin vücudun bir yerinde tahribat oluşturacağını bilir bir beden gibiyse eğer Müslümanlar bu hadis Uyum meselesinde başka hiçbir söze ihtiyaç bırakmayacak şekilde aslında bize bir şeyler söyler. İnşallah duyanlardan oluruz. Üçüncü hadis tercümanul Kur'an olan Abdullah İbni Abbas bize naklediyor. Bir gün diyor ashabtan biri sallallahu aleyhi ve selleme şöyle bir soru sordu. Seyyid Efendi kimdir ya Resulallah? soru soranın maksadını bilmiyor Aleyhisselatu vesselam efendimiz ama kendisi kendisini çoğu kez seyit diye isimlendirmiyor o kadar bir tevazu var ki efendimizde acayip o böyle bir soruyla karşı karşıya kalınca Aleyhisselatu vesselam efendimiz diyor ki seyyid Yusuf İbni Yakup İbni İshak İbni İbrahim'dir Yusuf babası Yakup onun babası İsa onun babası İbrahim o kutlu silsileyi söylüyor ve Seyyid diyor Yusuf'tur sonuncu ismi öyle anarak soruyu soran sahabe efendimiz diyor ki ya Resulallah peki senin ümmetinin içerisinden Seyyid yok mu Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da diyor ki tabii ki var meraklar aleyhissalatü vesselam efendimizin üzerinde yoğunlaşıyor kim Seyyid kim Kime efendi diyor aleyhissalatü vesselam efendimiz. Efendimiz konuşuyor. Kendisine helal mal ihsan edilen ve rızkı, rızkı ziyadeleştirilen o da bu zenginlikten dolayı şımarmayıp fakiri kendisine yaklaştıran insanlarla iyi ve uyumlu geçinen kimse benim ümmetimin efendisidir. Sallallahu aleyhi ve sellem tarif ediyor. Tarife dikkat edin. Kendisine helal mal ihsan edilen ve rızkı ziyadeleştirilen, rızkı artan. O da bu zenginlikten dolayı şımarmayıp fakiri kendisine yaklaştıran, insanlarla iyi ve uyumlu geçinen kimse benim ümmetimin efendisidir. Para, mal, mülk, makam, mevki, itibar, kariyer onu kibre sevk etmiyor Az bir şey farklı bir noktaya geldiği zaman insanlara tepeden bakmıyor. İnsanlarla uyumlu olarak hayatını devam ettiriyor. Fakirlerle zenginlerle arasındaki bağ onların fakirliği ya da zenginliği üzerinden değil Müslümanlığı Müslümanlığı üzerinden şekilleniyor. Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin söylediği ortada ama burada özellikle Seyyid Efendi tarifinin içerisine uyumlu Müslümanın girmesi uyumun ne kadar önemli olduğunu bizim de dünyamıza adeta nakşetmelidir. Şimdi benim güzel kardeşlerim bu kadar söyledim daha çok şey de söyleyeceğim bir kavramlar vermek istiyorum size çünkü kavramlar az söze aslında birçok şeyi sıkıştırıyor istiyorum ki altlarını siz doldurun uyum nedir diye sorduğumuz zaman nasıl bir cevap verebiliriz uyum canlılıktır bir kere bunu bilelim uyumun olduğu yerde canlılık olur uyum berekettir bereketin olduğu yerde ne olacağını da biliyorsunuz eğer bir yerde uyum varsa orada saadet vardır onun için uyum saadettir uyum kuvvettir çünkü parça parça topladığını toplandınız bir bütünlük oluşturdunuz o bütünlük ne yaptı bir kuvvet ortaya çıkardı. Uyum muhabbettir biriyle kenetlenip el ele vermemiz için karşıdaki insanla aramızda bir muhabbet bağı olması gerekir. Uyum dediğiniz şey o muhabbetle ancak olabilir onun için uyum muhabbettir uyum enerjidir. Geçen derse bir gönderme yapayım uyum heyecandır. Uyum sükunettir uyum istikrardır uyum istikamettir uyum daha da fazladır da bu kadarıyla iktifa edelim. Peki benim güzel kardeşlerim soralım mı kendimize uyumlu bir Müslüman mıyız? Bizim medeniyetimizde şöyle güzel bir tarif var ben çok severim o tarifi. Bir Müslüman bir diğer Müslümanın yanına geldi mi? 2 Müslüman olmaz 11 Müslüman olur Müslümanların sayısı 3 olduğu mu 3 Müslüman olmaz 111 olur 4 olduğu zaman 1111 olur çünkü Müslüman Müslümana enerji olur güç olur kuvvet olur moral olur izzet olur istikrar ve istikametin sağlanması için en önemli vesile olur eğer bugün bu kadar Müslüman olmamıza rağmen halimiz böyleyse bakın bizimle dalga geçer gibi şu anda Doğu Huta'da 400 bin kardeşimiz katlediliyor ve hiçbir şey söyleyemiyoruz hiçbir şey yapamıyoruz sadece seyrediyoruz bu aslında şu anda 2 milyar Müslümanın Hiçbir şey olmadığını ortaya koyuyor. Morallerinizi bozmak istemem ama hakikat bu. 2 milyar Müslüman olacak dünyada 400 bin tane kardeşi yanı başında katledilecek ve bunun için tek bir şey yapamayacak. Niye peki? Çünkü 2 milyar Müslüman darmadağın uyum yok ki aralarında. Açın şöyle bir dünya haritasını şöyle halkı Müslüman olan ülkelere bakın. Biz bütün enerjimizi, kavgamızı, gürültümüzü birbirimizle yapıyoruz. Şu anda hangi cephede açıkça Müslümanlar ehli küfürle cihad ediyorlar? Hangi cephede? Nereye bakarsanız bakın Müslümanı kendisini yine Müslüman olarak tanımlayan başka biriyle mücadele halinde göreceksiniz. Uyum noktasında bir şey olmadığı için ehli küfür de bizim bu acziyetimizden istifade ediyor Oturuyor seyrediyor tamam böyle Müslümanlar olduktan sonra ben niye daha başka bir şey yapıyorum diyor. Ve bizim üzerimizden aslında keyif çatıyor keyif sürüyor. Ve bu hal devam ettiği müddetçe de en emin olun bu manzara değişmeyecek. Uyum dediğiniz meselenin ne kadar önemli olduğuna ait buradan siz şu anda içinde yaşandığımız halden toplumdan Acılardan, felaketlerden, kandan, gözyaşından alın alacağınızı. Bakın, Müslümanın bir Müslümanın yanına geldiğinde nasıl enerji kattığına dair bir şey söyleyeyim sadece size. Bazen İslam orduları bazı cephelerde asker ihtiyacı duydukları zaman Medine'deki halifeye mektup yazar takviye birlik isterlerdi. Medine'de de o gün kim varsa Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman gönderirdi bazı askerler o askerleri gönderirken bir şeyi de onlara belirtme adına bir mesaj verirlerdi sana öyle adamlar gönderiyorum ki her birisi bin adam gibidir bin adam gönderiyorum aslında sana bir adam gönderdim ama o adam senin orduna gelip karıştığı zaman senin orduna bin askerlik bir enerji katacaktır Amr İbni As Mısır seferlerinin öncesinde Hazreti Ömer'den istedi. Hazreti Ömer de dedi ki sana öyle az adamlar gönderiyorum ki hepsi bin adama bedeldir. Zübeyir bin Avvam'ı 4000 askerle gönderdi ve böyle bir hakikati de o günkü Müslümanların dünyasına da bugünkü Müslümanların dünyasına da koydu. Demek ki var bu enerji eğer verecekse Müslüman uyum adına bir şey ortaya koyacaksa bir kişidir ama bin kişilik moral verebilir, güç verebilir, enerji verebilir. Bir tarafta bu var. Peki bir tarafta da biz varız. Biz bu halde miyiz sorusunu biraz önce aslında cevabını verdim ama ben biraz daha somutlaştırmak istiyorum. Öyle bir hale geldi ki keşke bir Müslüman bir Müslümanın yanına gidince iki Müslüman etseydi. İki Müslüman bile edemiyoruz. İki tane Müslüman yan yana geliyor. Bir hafta sonra bir bakıyorsunuz ki aralarında kırk tane mesele var. Beş tane delikanlı bir öğrenci evinde kaç olmalı? 111 bin olmalı değil mi? Beş tane Müslüman 111 bin on bir olmalı. Beş tane Müslüman yan yana gelince, üç ay sonra bir kere ikiye ayrıldı. İkisi bir tarafta, ikisi bir tarafta. Bir tanesi de barış elçisi o da ortada. O ben sizin aranızı bulayım diye bir şeyler yapar. Altı ay sonra bilemediğiniz bir seyreden sonra o ev darma duman olur. Bizim talebelerimizden bazılarının şöyle bir ahdi var. Bilmiyorum güzel bir ahit mi ben söyleyeyim siz karar verin. Diyorlar ki biz İstanbul'a geldik üniversite okumaya. İstanbul'da ne kadar vakıf, dernek, cemaat, yurt, hoca varsa hepsinin tadına bakacağız. 5 sene boyunca bir hafta orada, 10 gün orada, 50 gün orada, 3 ay orada, 5 senenin sonunda bir yerde tikiş tutturmadan okul bitecek bir seviyede. Evliya çelebilik güzel bir şey ama bunda güzellik yok. Sen ne arıyorsun? Ya bu kadar hocanın tadına baksan zaten senin miden bozulur. Sen ne arıyorsun ne arıyorsun da bulamıyorsun? Nedir mesela senin hassasiyetin ne ki hiçbir yer seni sarmıyor. Hiçbir yerde uyum sağlayacak bir hava bulamıyorsun. Dönüp karşı tarafı sorgulayacağına bir kendini bir sorgula. Bir bak bakalım ne aradın da sen bulamadın. Eğer bir insanın gerçekten istifade etme gibi bir maksadı olsa emin olun yanlıştan da istifade eder kötüden de istifade eder. Talebeler var içinizde benim onlara yaptığım ilk dersi ben size de burada söyleyeyim. Benim ilk dersim nedir onlara biliyor musunuz? Dersimizin başlığı şu kargadan muallim olur mu? Kargadan muallim olur mu? Olduğunu Kur'an söylüyor bize. Habil Kabil kıssasında karganın nasıl muallimlik yaptığını Kur'an'dan öğreniyoruz. Eğer bir adam ibret nazarıyla birine bakmayı becerebilirse başındaki insan hatalı bile olsa kusurlu da bile olsa ondan bile bir şeyler alabilir. Ama bir adam eğer bu manada sıkıntısı varsa başındaki adam veli bir zat bile olsa o veliye bile kırk tane kusur bulacak yine alamayacak al alamayadan gidecek. Bu manada neyse o manada amacı kafasındaki şey ona doğru yürüyecek. Benim güzel kardeşlerim şimdi sadece talebelere yüklenmeyeyim. Hadi gelin biz ebeveyn olarak kendimizi bir sorgulayalım. Şu memlekette şu Müslüman memleketinde halkı Müslüman olan şu memlekette ailelerin hali böyle mi olmalıydı Allah aşkına? Şu anda boşanma oranlarının her geçen gün nerelere vardığını görüyorsunuz değil mi? Nedir? Neyi paylaşamıyorsunuz? 6 aylık bir evlilik nasıl dağılır? Ben anlayamıyorum. Hadi diyelim ki tahammül ettiğiniz 2 sene, 3 sene, 5 sene ızdırap çektiniz. Olması için her türlü gayreti gösterdiniz. Olmadı tamam olmadı olmadı. Allah'ın sevmediği bir helaklı, he helaldir talak olmadı. O talakı sen de kullanırsın. Ama daha ne oldu daha dün bir bugün iki hemen mahkeme kapılarında. Gelin eve evin içerisine anne bir tarafta baba bir tarafta çocuklar bir tarafta uyum adına hiçbir şey yok. Birbirlerini yiyip bitirecekmiş gibi evin fertleri birbirlerine bakıyorlar. Bir yerde Allah için bir araya gelmiş insanlara biz merceğimizi doğrultalım Diyelim ki bir vakıfta bir dernekte bir camide neyse 10 kişi 20 kişi Allah için bir araya gelmiş hizmet ediyorlar. Ya siz kutsi bir iş için bir araya geldiniz bu ne öfke Allah aşkına? O ona bakınca onu parçalayacakmış gibi. O ona bakınca onun ayağını nasıl kaydırırım onun hesabını yapar gibi. O ona bakınca bir kusur işlese de elime bir malzeme düşsün diye bu manada bir gayret içerisinde. Öyle bir bu konuda sıkıntımız var ki o rahmetin, inayetin, bereketin üzerimize yağmamasının nedeninin nereden kaynaklandığını görüyorsunuz. Ama uyum olsaydı... Ben işime bakarım bana ne birilerinde arıza varsa birilerinde sıkıntı varsa o Allah'a hesabını verecek ben Rabbime vereceğim. Eğer çizgileri çok zorlayacak gerçekten Allah'ın hudutlarını ihmal edecek ve o hudutları ihlal edecek şeyler varsa ben zaten orada durmam ama böyle bir şey yok. Sadece ufak tefek ihtilafları dinin asli meseleleriymiş gibi algılayıp o manada o yapıyı o hizmeti Nasıl yıkabilirim o noktada şeytan bizi kullanıyor ve biz de o şeytanın o senaryolarına ne yazık ki kapılarak bu manada uyumsuzluk çıkarıyoruz. Daha daha başka şeyler söylerim ama siz artık diğer örnekleri altına yazın. Şimdi uyumun zıttı ney uyumsuzluk burada bir şeyler söyledim zıttı uyumsuzluk olarak var karşımızda onları tekrar etmeyeyim ama bir hatırlatayım dedim ya uyum canlılıksa uyumsuzluk ne? cansızlık uyum bereketse uyumsuzluk bereketsizlik uyum saadetse uyumsuzluk huzursuzluk uyum kuvvetse uyumsuzluk zaafiyet uyum heyecansa uyumsuzluk heyecansızlık uyum muhabbetse uyumsuzluk sevgisizlik Uyum enerji ise, uyumsuzluk tembellik. Uyum sükunetse, uyumsuzluk kavga. Uyum istikrarsa, uyumsuzluk istikrarsızlık. Uyum istikametse uyumsuzluk savrulmadır. Bunlar belli. Ama ben uyumsuzluk noktasında da size 10 tane kavram vermek istiyorum. Niye? İyice zihnimize yerleşsin uyup olunca ne olur uyumsuzluk olunca ne olur yine uyumsuzluğunun üzerinden de siz tersinden uyumun nerede olduğunu anlayacaksınız uyumsuzluk nedir biliyor musunuz en başa yazacağımız kavram şudur uyumsuzluk düşmanlıktır bir yerde uyumsuzluk varsa orada adalet vardır düşmanlık vardır orada geçimsizlik vardır ve hissedersiniz biliyor musunuz Mesela diyelim ki bir akrabanızın evine gittiniz. Eğer o evde bir sorun varsa siz o evde bir saat oturduğunuz zaman sanki böyle duvarların konuştuğunu hissedersiniz. Hissedersiniz o evde o düşmanlığı o adaveti hissedersiniz. Eğer alıcılarınızda bir aksama yoksa çünkü bu belli olur. Siz bakmayın her şeyin bir canı vardır her şeyde o canı yansıtır o duvarlar da yansıtır şu masada yansıtır her şey etrafınızdaki bir şeyler size bir şeyler söyler uyumsuzluk kaostur eğer bir yerde uyumsuzluk varsa orada anarşi vardır herkes kendi başına buyruktur herkes bir ucundan tutup çekmektedir o da işi başka başka yerlere götürür uyumsuzluk tefrikadır uyumsuzluk fakirliktir Uyumsuzluk geçimsizliktir. Uyumsuzluk gürültüdür. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Uyumsuzluk umutsuzluktur. Eğer uyumsuzsa adam dünyanın iyileşmeyeceğini düşünür. Ona göre hiç adam yok dünyada. Öyle görüyor. Çünkü umutsuz vaka kendisi nasıl bakıyorsa her tarafı öyle görüyor. Uyumsuzluk tasuptur. Sadece kendisinin doğru olduğuna inanır... Ya bu başkasında da doğru olabilir bir ihtimalde o da olabilir demez. Kesinlikle bu manada bir taassup vardır onda. Uyumsuzluk hastalıktır. Bu kadar şey olunca ne olur en sonuncusunu siz söyleyin. Uyumsuzluk ölümdür. Bu kadar sorun olursa bir müddet sonra can da biter, canlılık da biter. Ve öyle olan bir yerden rahmet olmaz, bereket olmaz. Gerçekten orada o müminlerin o Müslümanların bir araya gelerek yapmak istedikleri şeyleri ortaya koyma noktasında sıkıntılar yaşanır. Şu anda sayıca bu kadar fazlayız dünyada bir de aramızda bir uyum olsaydı keşke bu manada sıkıntıları bir tarafa bıraksaydık ve ortak düşmanın karşısında ortak ses olma gibi bir hali ortaya koysaydık. Aa, bunu bir yapabilseydik neler ortaya çıkardı neler size başka örnekler vereceğim ama aklıma gelen örneği burada söyleyeyim bakın Hz. Muaviye'ye o dönemde o vilayete valilik görevi sırasında en ciddi eleştirileri yapan insan arkamızdaki dağ olan Ebu Eyyub El Ensari idi bir açın bakın neler söylüyor neler bu manada Tenkit adına onun o mübarek dilinden çıkıyor. Kitaplarda okursunuz. Bir zaman geliyor Ebu Eyyub El Ensari Konstantiniye'ye yani İstanbul'a gönderilen askerler içerisinde yer almak için hazırlığa girişiyor. Birileri hemen Ebu Eyyub El Ensari'nin etrafını sarıyorlar. Diyorlar ki ya sen Muaviye'yi en fazla eleştiren adam şimdi onun. İstanbul'a gönderdiği askerlerin içerisine yer almak için en başta o ordunun içerisine yer almaya çalışan sen. Bu nasıl bir şey? Burada bir çelişki yok mu? Ne diyor o insan biliyor musunuz? Uyum öğrenmiş işte sallallahu aleyhi ve sellemden uyum öğrenmiş. O başka bu başka diyor. Bu kadar. O başka bu başka. Şu anda ortak bir düşman varsa ve bu düşman bizi yerle bir etmeye çalışıyorsa İslam'ın iyisine bile tahammül edemiyorsa İslam'ı bu topraklardan silip süpürmek onun en asli görevi ise eğer bir Müslüman bu ortak düşmanı görmüyor da yanındaki kardeşlerinin yok efendim kaşı şöyledir yok efendim sakalı böyledir yok efendim onların şunları var onlar biraz aşırıdır onlar biraz şöyledir onlar biraz böyledir deyip bazı şeylerle o kardeşlerini yalnız bırakıyorsa anlamamış işte bu ruhu anlamamış anlamadığımız için bu haldeyiz zaten düşman akıllı düşman önce bizi birbirimize düşürmek için bazı oyunlar yapıyor sen o oyunlara bir aldandın mı tamam benim onunla ne işim var diyorsun ama veriyorsun o sarı ineği bir kere feda ediyorsun arkasından kahverengi inek de gidiyor sonra da sıra sana geliyor. Bu iş böyledir zaten ama üçü bir arada olsa düşmana karşı bir mukavemet sergileyeceği için o manada uyum sağlansa aralarında ya bunlar bizim kendi iç meselelerimiz kardeşim. Bunları niye biz dışarıda konuşalım? Bunlar Müslümanların iç meseleleri biz bunları otururuz karşılıklı konuşuruz. Velev ki bir kardeşim bir hoca bana farklı farklı şeyler söylese de ya biz ahirete inanmış insanlarız yarın gider ahirette hesaplaşırız der. O sayfayı kapatır işimize bakarız. Eğer bunu yapmaz da ehli küfrün, ehli nifakın ekmeğine yağ sürecek işler yaparsak işte uyumsuz oluruz. Her uyumsuzluk da bize felaket olarak geri döner. Sadece meseleye bu çerçeveden bakmayın. Bakın ben biraz somut örnekler vermek istiyorum mesele anlaşılsın diye. Bir aile düşünün güzel bağları var. Halalar, teyzeler, amcalar, dayılar o biçim geliyor bir gelin hanım bütün bir aileyi birbirine düşürüyor. Bir adam giriyor dışarıdan ya bir adam 20-25 yaşlarında bir hanım kızımız giriyor o eve gelin oluyor. Ama uyumsuzluk ya onun bir kere tabiatı uyumsuzluk olarak olmuş ya. Bir sene sonra o güzel aileyi birbirlerine düşman edecek bir noktaya geliyor. Şimdi gelinlerde bu var da karşı tarafta kaynana da yok mu? Onda da var. Mesela kaynanalar diyelim ki özellikle erkek anneleri için söyleyeyim. Çocuklarına olan bazen aşırı düşkünlük ve onu koruma arzusu sakınma arzusu aile içerisine başka huzursuzluklar sokuyor. Ve bunu da yanlış usluklarla yaptığı zaman gelin kaynana harfleri başlıyor. Haçlı seferleri gibi biliyorsunuz. Bir başladı mı bitmez zaten de bitmiyor da o öyle devam edip gidiyor. Ve bir bakıyorsunuz oradaki bir uyumsuzluk belki oğlunun yuvasının yıkılmasına sebebiyet veriyor. Ya bu kadar ucuz mu? Bu kadar ucuz mu? Ben anne ve babalara burada bir şey söylemek istiyorum. Velev gençler bu konuda çok ciddi ciddi sıkıntılar bile yapsalar siz evlatlarınızı şu kadar seviyorsanız eğer taş bağlayacaksınız bağrınıza ve o evliliği yıkmayacaksınız. Gelme oğlum bana gelme madem karın istemiyor gelme bana gelme yuvanı kurtar diyeceksin çünkü uyum sana bunu yükler. Eğer sen bu manada başkalarından beklersen uyum sağlayamazsın mecburen bir taraf bu manada su olmalı karşı taraf ateşse sen su olmalısın bunun başka yolu yok. yok niye o bana yaptı ben de aynısını yapacağım o bana öyle davrandı ben de daha fazlasını yapacağım dersen eğer sen bu uyum meselesini anlamamış olursun örnekleri çoğaltın vakit yine geçiyor ben başka şeyler de söyleyeceğim ama şu anda tam bu noktada size bir şey söylemek istiyorum niye uyumsuz olur insan yani bir insan Niye kendisini bu manada böyle bir noktaya sevk edebilir? Şeytan istediği için keselim faturayı şeytana çıkalım. Şeytan istediği için. Şeytan bizi birbirimize düşürmeyi kendisine temel vazife olarak edinmiştir. Ne yapar yapar aramızda düşmanlığı çoğaltır. İyi tespit eder muhatabının zafiyetlerini o zafiyet damarlarını şişirmenin senaryolarını çizer, farklı farklı yerlerden gelir biliyorsunuz sağdan gelir, soldan gelir, önden gelir, arkadan gelir, gelir evet. ve bir şekilde sana o manada bir uyumsuzluk yaptırır. Tamam bu doğru ama bunun dışında da bazı sebepler var. Ben o sebepleri size biraz vermek istiyorum. Birincisi ne biliyor musunuz? Nahnu biz demenin yerini hep ene. Ben demenin alması uyumsuzluğun en önemli alanlarından bir tanesi budur. Biz bu aileye İslam ailesine nasıl giriyoruz? Eşhedü diyerek giriyoruz. Ben şehadet ederim diye giriyoruz. Ben şehadet ederim diyerek girdik bu aileye. Aileye girdik ne oldu? Müslüman olduk. İmandan sonraki en büyük hakikat ne? Namaz. Namazda neyi okuduk? Fatiha'yı. Nasıl okuyoruz Fatiha'yı? Nabudu diye okuyoruz biz diye okuyoruz ben diyerek girdik ikinci adımımızda benlik gitti biz olduk çünkü böyledir İslam ben diyerek gireceksin biz diyerek devam edeceksin ben diyerek girdiğin yerde ben ben dersen Allah korusun şeytanın adımlarını izlemiş olursun e şimdi konuşturuyorsun kardeşimizi hep o doğru. Ya hiç karşı tarafın doğru olma ihtimali yok. İnsaf dinin yarısıdır değil mi? İnsaf kelimesinin kökeni nereden gelir? Nısftan gelir. Nısf ne demektir? Yarım demektir. Nıs yarım. yav yarı sen haklıysan yarı da ben haklıyım. Yüzde elli yüzde elli yok olmaz ben haklıyım. Neyse benim dediğim. Benim söylediğim doğrudur. Benim yaptığım doğrudur. Ben en isabetli şeyleri söylerim. Çünkü kendisini dünyanın merkezine yerleştirmiş Beyefendi Hazretleri. O ne diyor ki? Güneş onun etrafında dönüyor. Hiç kimse kusura bakmasın. Vallahi de billahi de güneş kimsenin etrafında dönmüyor. Biz dünyanın içerisindeyiz. Dünya güneşin etrafında dönüyor. Kendimizi bu manada böyle dev aynalarında görmekten vazgeçmemiz lazım. Eğer bu konuda kendimizi terbiye etmesek ister istemez Adama bak çıkmış karşıma konuşuyor falancası gelmiş bana şunu söylüyor. Onlar kaç paralık adam ki ben onlarla gidin muhatap olayım gibi cahilane sözleri söyler ve uyum noktasında bir türlü istenilen seviye gelemeyiz. Ya sen de bir annenin babanın oğlusun o da bir anne ve babanın oğlu. Sen de 9 ay annenin karnında kaldın o da 9 ay annesinin karnında kaldı. Ne farkımız var? Fark Takvadadır takvayı da Allah bilir sen kendini takvalı olarak göstererek bu manada bir şey yapamazsın Hasan-ı Basri'nin sözünü hatırlıyor musunuz kibir derslerinde talebelerine ne diyordu? Sokağa çıktığın zaman gördüğün her mümini kendinden daha hayırlı zannetmendir kibirsizlik kimi görürsen o benden daha hayırlıdır yapabiliyor musun bunu? İşte bunu yapabilirsen ene diye bir şey yok sende. Nahnu var biz varız. İşte o ene damarı eğer varsa arızalar birbirinin arkasından baş, gelir ve bir türlü uyum denilen şey tesis edilmez. İkincisi ne biliyor musunuz? Ah yıkılası yıkılası diyeyim de öyle söyleyeyim ne söyleyeceksem. Baş olma önde olma takdir görme arzularının kamçılanması baş olma eğer bir yerde hizmet edeceksem e ben başta olmalıyım bir kere ben o işin başında olmazsam bu iş zaten olmaz önde olmalıyım takdir almalıyım her zaman beni birileri pöföflemeli. sen olmazsan olmaz senin için oldu sen olduğun için Allah böyle yaptı bir şeyler söyleyerek beni şişirmeli Böyle bir şeyle varsa eğer böyle bir zafiyet varsa o insanın uyum sağlayabilmesi mümkün mü? Benim güzel kardeşlerim çok kolay bir şey değil. Baş olma sevdası olduğu zaman mesela bir bedenin uzuvlarıyız ya. El diyor ki ben ayrıca hareket edeceğim. Ayak diyor ki ben ayrıca hareket edeceğim. Baş başka bir yere bakıyor. Göz başka yere ne oluyor? Vücudun dengesi bozuluyor. Şimdi bizde evet baş olma vardır onu en sonda da söyleyeceğim ama o istenmez o beklenmez. Eğer sen gerçekten bu işin ehliysen Allah sendeki kabiliyeti asla zayi etmez. Hiç böyle ortalığa çıkıp da bana bakın bana bakın ben buradayım deyip bakışları kendine çekmene gerek yok. Allah sende bir kabiliyet varsa eğer bu konuda bunu zayi etmeyeceğine inanmak zorundasın. Belki de sendeki zafiyetlerden dolayı Allah sana rahmet ediyor ve seni başka bir yerde istihdam ediyor. Sana aslında verdiği o ödülün mükafatın ne kadar büyük olduğunu sen ahirette anlayacaksın. Ama sen ısrarla ben olmalıyım başta olmalıyım. Eğer olacaksa benimle olmalı gibi falan diye bir şey yaparsan vay ki vay, vay haline. Şimdi geçenlerde bir yere gittim ben. Dar halkada tanışıyoruz kardeşlerle. 30 kişi var. Hepsi başkan. Medya başkanı, ortaokul başkanı, lise başkanı, üniversite başkanı, bilmem ne başkanı. 30 tane 30 tane başkan. Güzel ben bir şey demiyorum. Ben başka bir şey söyleyeceğim. Hizmetin yürüyebilmesi için başkanlık olacak. İşte daha iyi olsun diye. Asıl problem şu. Başkansam, başkanken ben 90 kilometre hızla... Gidiyor koşuyorsam eğer o başkanlık benden gittikten sonra ben firene hem de böyle köklemiş bir biçimde basmış oturmuşsam demek ki ben bu işi anlamamışım demek ki ben o hizmeti sadece o mükafat için o dünyevi nişan için yapmışım mesele eğer bu şekliyle ele alınıp sorgulanmasa tam anlamıyla zaafiyet tespit edilemez çünkü bu zafiyet öyle bir şey ki bu baş olmaz sevdası yıkılası bir şey yani çok zor. Allah kimseye bunu tattırmasın ve kimseyi de böyle büyük bir imtihanla karşı karşıya bırakmasın. Ama şeytan bırakmıyor. Üç tane adam sana desin ki ya sen ne kadar güzelsin beysin paşasın tamam. dördüncüsünde de ayakları yerden kesilmiştir zaten o adamın. O firavunlar, o belamlar, o hamanlar, o karunlar. Analarının karnında öyle olmadılar ki firavunları firavun yapan yanındaki şakşakçılardı. Onlar şakşak ettiler sen bulunmazsın kumaşsın. sen şöylesin sen böylesin dediler. O da dönüp kendisine demedi ulan sen kaç paralık adamsın ki sana bunu bahşeden Allah'tır. Sen neyine bakıp da bu insanların bu sözleriyle havaya giriyorsun demedi. O da onların o sözlerine vay ben ne adammışım dedi öyle firavun oldu. Böylelikle sınırları aştı onun için bu iş çok zor bir iştir yanınızdaki görenizdeki insanlara da bu manada ne taltifte cimri olun ne de ayağını kaydıracak şekilde taltifte bulunun. Allah aşkına bunu yapmayın övgünün de sövgünün de övgünün de yerginin de itidal çizgisini koruyun güzel bir iş yapmış bir Müslüman gibi git tebrik et. Kötü bir iş yapınca da yerin dibine sokma. Onu da yine bir Müslüman gibi uyar. Güzel bir şey yaptığı zaman ya sen nasıl bir adamsın ya uf. Sen öyle bir şey yaptın ki yüz tane Müslüman bir araya gelse yapamaz. Senin yaptığın iş bu ümmete şöyle fayda sağladı böyle fayda sağladı. Sen olmasan ne olacak ne bitecek ne gidecek dizme dizersen eğer. Eğer o adam bu işi biliyorsa alır Yordan bir avuç toprak senin yüzüne çarpar. Ama genelde o insanlar bu manada öyle bir tepkinin başka arızalara sebebiyet vereceğini bilirler. Eğer bu işi anlamış biri ise sen onu yaptıkça o kendi iç dünyasıyla hesaplaşır Allah'ım şu adamları yalançı çıkarma Allah'ım şu adamların söylediklerine beni layık kıl Allah'ım ne olur beni nefsimle baş başa bırakma. Biri ona bunu söylediği zaman o da içinden bununla mukabelede bulunur yoksa koltukları kabarmaz ama herkes de bunu yapamaz. Yapamadığı için eğer taltiften dolayı ayağı kayacaksa birisi orada sen taltif noktasında. Biraz daha dikkatli ol o baş olma önde olma sevdasına kapılan adamın ocağını batırma. Üçüncüsü ekip çalışmasının rahmetinin tam anlamı ile kavranılmaması. Uyumsuzluğun sebeplerinden birisi ekip çalışmasının rahmetinin tam anlamıyla kavranılmaması. Şöyle bir hastalık var küçük olsun benim olsun. Ben öyle onunla bununla uğraşmayayım en iyisi kendi çapımda bir şeyler yapayım ama o yaptığı bir şey ümmetten götürüyor. Neticede babasının parasını harcamıyor ki bu ümmetin paralarını harcıyor. O manada uyumsuzluk adına attığı adımlardan dolayı ümmetin enerjisi dağıldığı için başka başka sıkıntılar ortaya çıkıyor. Ama biz beraberce çalışmanın rahmetine inanarak adımlar atmak zorundayız. Bunun için de çok şey söylerim ama zaman geçiyor. Şurada şunu söyleyerek gideyim. Uyumu yıkan en önemli iki hastalık riya ve hasettir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Uyumu yıkan en önemli iki hastalık riya ve haset. Dördüncüsü başarının başarının. Başkasının başarısızlığıyla elde edileceğinin zannedilmesi. Bu büyük bir hastalık. Başarının başkasının başarısızlığıyla elde edileceğinin zannedilmesi. Bir yerdesin mesela arkadaşlarınla kardeşlerinle bir şeyler yapıyorsun. Sen de yarışıyorsun o da yarışıyor. Ama sen içten içe ya bir kötü bir şey yapsa bir yanlış yapsa bir eksiği olsa da eleştiriye bir meşru zemin olsa bunu ya söylüyorsun ya içinde besliyorsun kardeşinin bir hatasını gördüğün zaman da onun kadar üzülmüyorsun. Bilakis onun başarısızlığı seni sevindiriyor. Bunu başka başka şeylere de sevk edin. Mesela diyelim ki bir hoca başka bir hoca için acaba nasıl bir kusurunu ortaya koysam da milletin içerisinde onu değersizleştirsem itibarsızlaştırsam. Böyle bir şey yapılacak bir şey değil ki. Netice itibariyle orada o insanın itibardan düşmesi sana itibar kazandırmayacak hoca efendi. O manada yaptığın her şey aslında İslam'a verilmiş bir zarar. Bir bilsen sen kendi ayağına kurşun sıkıyorsun. Kendini aslında öldürüyorsun ama farkında değilsin. Dolayısıyla birinin başarısızlığını kendi başarısı adına anlamak algılamak ciddi bir biçimde problemdir beşincisi de şu ahirete imanın ihsan şuurunun ve ihlas bilincinin zayıflaması en önemlisi bu en arkaya bunu koydum niye üzerinde biraz daha siz ciddi bir biçimde durasınız diye ahirete imanın ihsan şuurunun ve ihlas bilincinin zayıflaması eğer bu olsa var ya neticeye takılmazsın şahsa takılmazsın olumsuzluklara takılmazsın sıkıntılara takılmazsın Allah için buradayım ben bir şeyler yapıyorum dersin bu manada bazı şeylere şeylere Allah için katlanırsın sabredersin bir şeyler yaparsın Allah da senin o sabrına karşılık sana farklı bir biçimde mükafat verir ama bunu yapmazsan ama bu manada başka şeyler yaparsan özellikle beklentilerini bu manada ciddi bir biçimde tutmazsan Allah korusun kaybedersin eğer ahirete inanıyorsan eğer ihsan şuuru sende tam anlamıyla oturmuşsa ihlas bilinci dediğimiz şey yani ne yapıyorsan Allah için yapma adına bir şey ortaya koyuyorsan diyelim ki bir yere gittin ders yapacaksın 20 tane kardeşim var seninle beraber ders yapan o gün 15 tanesinin işi çıkmış gelmemiş 5 kişi var moralin bozulmaz Hemen adamlar düştü diye sayı azaldı diye eforundan heyecanından bir şey azaltmasın. Ben buraya Allah için geldim. Bir kişi bile olsa Allah için vereceğim emaneti verir çeker giderim. Benim için sayı önemli değil. Karşımdaki insanların kaç tane olması önemli değil. Benim için asıl olan bir tek insan bile olsa o sözün o meclisin o kürsünün o rahnenin hakkını verebilmektir bu ızdırap ancak ihlasla olur eğer ihlas olmazsa olmaz eğer ihlas olmazsa başka başka şeyler olur sizi biraz rahatlatayım sonra söyleyeceğim sözlere getireyim hocanın biri bir köye vaaza gidiyor hazırlanmış benim gibi böyle birkaç sayfa doldurmuş yazılarını Geliyor camiye giriyor ki camide kimse yok. Bir tane adam önünde duruyor. Epey morali bozuluyor ama diyor ki olsun bir tane bir tane bir sorayım bakayım. Beni dinlemek istiyor mu istemiyor mu? <gülüyor> diyor ben buraya geldim vaaz etmeyi ama kimse yok. Sen dinlemek ister misin beni? Adam diyor ki hocam diyor bana öyle şeyler sorma. Ben at bakıcısıyım seyisim. Ben girelim mesela ahıra affedersiniz. Bütün atlar kaçmış gitmiş bir tane at var orada. E o atı aç bırakmam ona veririm bir şeyler. Mesajı alıyor hoca. Gidiyor kürsüye oturuyor. Başlıyor konuşmaya. O konuşmanın heyecanıyla coşuyor. Sanki cami ağzına do doluymuş gibi ağzına kadar doluymuş gibi anlatacaklarını heyecanla anlatıyor. İniyor kürsüden diyor bir sorayım bakayım. Bu seyis olan zat benden istifade etmiş mi? Nasıl vaazımı beğendin mi diye soruyor. Diyor ki hocam ben seyis adamım bana öyle şeyler sorma. Ben giderim ahara bakarım. Eğer bütün atlar kaçmış gitmişse bütün atların yemini de bir ata vermem. <gülüyor> Demek ki onun biraz ocağını batıracak kadar zorlamış. Ama oradaki o heyecanı takdire şayen o ayrı muhataba göre söz söyleme belli şeyi ölçülü kullanma o da ayrı bir şey bir şekilde heyecanı daimi bir hale getirmek de zaten önemli bir şey şimdi benim güzel kardeşlerim bir iki tane örnek vereyim de iyice derdimi size anlatmış olayım sadelik dersinde bir örnek aktardım size tam buraya da uyuyor aleyhissalatü vesselam efendimiz bir sefer sırasında bir yerde konaklıyor bir koyun kesilmesini emrediyor sah sahabeye. Sahabeden biri diyor ki ya Resulallah koyunu ben getiririm. Ötekisi diyor ki ya Resulallah koyunun başını ben kesebilirim. Ötekisi diyor ki ya Resulallah koyunu ben yüzebilirim. Ötekisi diyor ki ya Resulallah, koyunu ben parçalayabilirim. Hepsi bir görev alıyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de diyor ki o zaman ateş yakmak için odunları da ben toplarım diyor. Kendisine odun toplama görevini üstleniyor. Sahabe diyor ki, hayır ya Rasulullah sen otur, onu da biz yapalım. Aleyhisselat ve selam Efendimiz diyor ki, sizin benim işimi de yapabileceğinizi biliyorum. Fakat ben size göre imtiyazlı bir durumda bulunmaktan hoşlanmam çünkü Allahu Teala kulunun arkadaşları arasında imtiyazlı olmalarını sevmez. Biz sadelik dersinde bu rivayeti Meselenin sadelik boyutu çerçevesinden ele aldık. Allah aşkına şu sahabedeki edebe bir bakın ya. Herkes bir işin ucundan tutuyor. E Müslüman 20-25 yaşına gelmişsin. Senin yanında yaşın sayısı kadar kenetleneceğin dostlar olması lazımdı. Bir tane dostun yok yanında. 50 yaşındasın halen şöyle kenetlenecek insanlar yok ki. Allah'ın dini için bir şey yapasın neyi bekliyorsun ya Allah aşkına neyi bekliyorsun ya bir yerde git bir işe yaraya bir yerden bir şey tut bir işin ucundan tut bak tahribat ne halde adamlar tahrip etmek için dört taraftan saldırıyorlar sen ise yatıyorsun onun bunun ayağına da çelme takıyorsun sonra da mesele geldiği zaman mangalda kül bırakmıyorsun sen ne yaptın ki bu millet için bu din için ne yaptın ne olur Allah aşkına Artık bir işe yaramamız noktasında kendimizi zorlayalım neresi olursa olsun. Ya bu bir camide hizmet olabilir, bu bir Kur'an kursunda hizmet olabilir, bir vakıfta hizmet olabilir, üniversitede olur, ev hanımısın evde olur, komşularınla olur, iş adamısın ticaretle uğraşıyorsun onlarla olur. Olur yani bunun binlerce yolu var ama bir yerde olsun ya bir yerde bir şeye yara bir yerde de sen de bir işin ucundan tut artık. Tut ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu örneği senin dünyana da bir şeyler söylesin. İşin başka bir boyutunu anlamamız için size bir örnek vereyim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hicretin 8. yılında Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ı ümmetin emini biliyorsunuz. Zatü Selasil seriyesinin başında. Amr İbni As'a doğru gönderiyor. Gönderirken diyor ki ey Ebu Bey de komutan sensin ama Amr ibn As'ın yanına vardığında sakın ihtilaf çıkarma. Söz bu. yol Kelim'dir Allah Resulü az söz söyler sahabede anlar zaten onun talebeleridir. Az söz ile çok şey anlar. Komutan sensin ama Amr ibn As'ın yanına gittiğin zaman sakın ihtilaf çıkarma. Gidiyor. O 200 kişilik birliğin içerisinde Hazreti Ebubekir de var Hazreti Ömer de var onlar Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ın askerleri Ebu Ubeyde İbni Cerrah onların komutanları Allah Resulü de çok açık bir biçimde vardığın zaman Amr İbni As'ın yanına komutan sensin demiş gidiyor Amr İbni As'a söylüyor Amr İbni As diyor ki hayır Allah Resulü beni komutan atadı sen tam anlamamışsındır Resulullah demiştir ki git ona tabi ol. Sen beni anlamamışsındır. Ali Aleyhisselam Efendimizin sözünü hemen hatırlıyor, tamam diyor. Ben senin altında sıradan bir askerim. Neden? Çünkü Ali Aleyhisselam Efendimiz bana dedi ki: "Evet komutan sensin ama oraya gittiğinde ihtilaf çıkarma. İhtilaf çıkarıp düşmanın önünde zafiyet göstermektense ben benim hakkım olan bir şeyden feragat ediyorum. Zaten vahdet bu ümmetin birliği vahdeti ancak böyle sağlanacak benim güzel kardeşlerim. Birileri kendi haklarından vazgeçecekler. Yüzde yüz benim hakkım ama ben bu ümmet için bu haktan vazgeçiyorum. Bunu dediği gün Allah'ın izniyle vahdet olacak. Yoksa ben o işin merkezine kendimi koyacağım. Hadi millet gelin gelin birleşelim. Gelin işte ben de birleşelim böyle bir şey yok bu vahdet de değil. Niye vahdet olmuyor? Onun için herkes kendisini merkeze koymuş ve herkes birilerini çağırıyor. Ama biz vahdet için birilerine yürüdüğümüz gün Allah'ın izniyle o vahdet gerçekleşecek. İşte burada Ebu Ubeyde Cerrah'ın yaptığı bu bunu yapabilmenin yolu da uyum. Eğer uyum ahlak gibi senin hayatına geldi konduysa Vazgeçersin hakkından vazgeçersin başka bir örnek vereyim size son örnek olsun Yermuk savaşı başlamadan Medine'de hilafet değişti Hazreti Ebubekir Bekir vefat etti Hazreti Ömer onun yerine halife olarak bırakıldı hemen bir mektup yazdı kime orduların komutanı genel komutanı Halid bin Velid'e Mektubum senin eline kavuştuğu zaman ordu komutanlığını Ebu Ubeyde İbni Cerrah'a bırak. Sen de onun emri altında sıradan bir asker ol. Mektup geldi ulaştı Halit bin Veli'de daha savaş başlamamış. Halit okudu me mektubu. Ya dedi ben şimdi bunu yaparsam ordu zafiyet gösterebilir. Mektubu sakladı cebine koydu. Yermuk savaşında Seyfullah canlar onun yoluna kurban olsun o bambaşka birisi koşturdu coşturdu İslam askerlerini ve Yermuk'u Müslümanların zaferiyle neticelendirdi. Müslümanlar galibiyet elde edince mektubu çıkardı Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ın karşısına geçti. Dedi ki Ömer böyle bir mektup gönderdi ben de o zaman askerlerimiz içerisinde zafiyet olmasın diye gizledim. Bundan sonra komutan sensin ben de askerim. Anında uyum anında sıradan bir askere düştü ama bunu hiçbir şekilde kendisine sıkıntı yapmadı. Halit gibi birinden bahsediyorum benim güzel kardeşlerim bir vakıfta falanca bir yerden bir görevden azledildiği zaman hemen düne kadar kol kola sırt sırta hizmet ettiği kardeşlerine onlarca leke süren adamlardan bahsetmiyorum bakın nasıl bir görevden nasıl bir işten bahsediyorum anında dedi ki tamam ve iki yıl boyunca Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ın altında sıradan bir askerdir bir ara birisi soruyor Şam'da Halit diyor ne oldu ki Ömer seni azletti soru soran da imalı bir biçimde soruyor Halit de şöyle diyerek bir şey böyle bir hoşnutsuzluk ifadesiyle bir şey söyleyecek daha söylediği söz ağzından çıkmamış ama uyum uyum toplumu sahabe böyle bir kılıç çekiliyor hemen bir kılıç ve hemen o kılıç sahibi Halit bin Veli de şunu söylüyor. Sen Ömer'in verdiği emre karşı mı geleceksin? Eğer Ömer'in söylediği sözü aykırı bir şey söylersen Halit bu kılıcı ensende görürsün. Halit diyor ki ya yavaş ol ben bir şey demedim Sadece sordu ben bir şey de söylemedim. Ben eğer itiraz etseydim iki senedir ben Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ın komutasının altındaydım. Neyse bakın orada da o sahabi efendimizin tavrı uyum tavrıdır. İki senenin sonrasında Halid bin Velid Medine'de Hazreti Ömer'in karşısındadır. Ömer görüyor sarılıyor hasret gideriyor çok severler akrabadırlar da. Dayı çocukları gelir birbirine. Hazreti Ömer'in dayısı git onlar biliyorsunuz beni mahsum O kadar da yakın sarılıyor hasret gideriyor yanı başına oturtturuyor. Merak ediyorsun değil mi Halit seni niye azlettim? Halit merak ediyor. Ben sana söyleyeyim. Baktım ki insanlar zaferi sana bağlamaya başladılar Halit. Diyorlar ki Halit varsa zafer var. Eğer bir ordunun komutanı Halit o ordu asla mağlubiyet tatmaz. Eğer Halit varsa kesinlikle biz bu o seferden galip olarak çıkacağız. Ama Halit sen de çok iyi biliyorsun ben de biliyorum ki zaferi bize veren Allah'tır. İnsanların tevhid akidesi zedeleniyor. İnsanlar sana bağlamaya başladılar. Baktım ki mesele sana bağlanıyor onun için seni azlettim diyor. Halit de ağlıyor Ömer de ağlıyor. Birbirlerine sarılıyorlar işin ne kadar isabetli olduğunu orada ikrar ediyorlar. Allah aşkına biz ne zaman böyle bir şeyi gördüğümüz zaman mevkilerimizden makamlarımızdan vazgeçeceğiz. Eğer birileri bize sen olmasan bu iş olmaz diyorsa biz biraz olsun Halid'i anlamışsak Ömer'i anlamışsak çekip köşemize ben yokum bakayım oluyor mu olmuyor mu diye kendi köşesine çekilmesi lazım. Bana bağlamışsa şahsa bağlamışsa Allah'ı unutacak şekilde sen olmasan bu memleket biter. Sen olmasan yanarız biteriz ya. Sen olmasan bu memleket iki gün durmaz. Bunu diyen adam tevhid akidesini anlamamış adamdır. Eğer biz bunları böyle anlamayacaksa bunlar bizim dünyamızda bu ufku oluşturmayacaksa oturalım birbirimize başka şeyler anlatalım. Ben de bundan sonra tırnak kesmeyi size anlatayım nasıl tırnak kesilir hangi günler kesilir bunları anlatayım ne yapayım eğer bunlar bizim dünyamızda karşılık bulmayacaksa vallahi sözü zayyetmemizin bir anlamı yok ama ne olur bu sözlerin her biri bizi adam etmek için aslında onların dillerinde bize kadar ulaştı Halid bin Velid'in yaptığı uyumdur Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ın yaptığı uyumdur Ömer'in radiyallahu an yaptığı uyumdur. Allah bize de o uyumu nasip eylesin. Şimdi benim güzel kardeşlerim. Filistinli bir sahabimiz var. Allah ondan ebeden razı olsun. Adını iyi bilin, çok iyi tanıyın. Çok güzel bir insandır ve Allah Resulü'nden bize çok çok önemli sözler nakletmiştir. Temimi Dari radiyallahu an. Hazreti Ömer'den bize bir söz aktarıyor. Dönem Hazreti Ömer'in de dönemi Müslümanlar fetihlerden dolayı biraz zenginleşmişler. Zenginleştikleri için de Medine'nin co coğrafyası biraz genişlemiş. Medine'nin dışlarında rahat rahat evler yapmışlar. Evler rahat, keyifler yerinde yavaş yavaş camilerden ayakları olmuş o insanların. Rahat rehavete dönüşürse nimet olmaktan çıkar. Nikmete dönüşür yani belaya dönüşür. Şimdi biz de o belayla imtihan ediliyoruz bilmem farkında mısınız? Bütün ahaliyi toplayın diyor Hazreti Ömer. Herkes toplanıyor Mescid-i Nebevi'de orada insanlara bir şey söylüyor Hazreti Ömer. Söylediği söz keşke sesim gidebilse ulaşabilse en başta şu 80 milyon ülke insanının hepsine duyurabilsem. Bu cemaatleri kötüleyen hocaları kötüleyen itibar suikastı yapan insanlara aslında gitmeyin oralara oralar buralar şöyledir böyledir diyerek dedikodu üreten insanlara İslam'ın aslında nasıl bir cemaat dini olduğunu keşke şu sözleri ulaştırabilecek kadar ulaştırsak ve söyleyebilsek. Ama ben söyleyeceğim siz ulaştırılacak yerlere ulaştıracaksınız. Ne diyor biliyor musunuz Hazreti Ömer? Ey Arap topluluğu! Dünyadan sakının dünyadan sakının iki kez muhakkak ki cemaatsiz İslam olmaz emirsiz cemaat olmaz itasizlik emirlik olmaz. Öyle sözler ki bu sözler dakikalar lazım bize anlatmaya ama siz anlayacaksınız inşallah. Ey Arap topluluğu dünyadan sakının dünyadan sakının. Muhakkak ki cemaatsiz İslam olmaz. Çünkü bu din cemaat dinidir. Bu din öyle bir dindir ki ancak bir araya geldiğinde toptan bazı şeyler yaşanabilir. Eğer bu manada sen İslam'ın bu ruhunu öldürür de modern dünyanın rüzgarına kapılır da bana ne ya onun bunun derdini çekmek ben kendi keyfime bakarım dersen İslam'ın ruhunu anlamazsın biz dert çekmeye geldik bu dünyaya dert olmaya değil başkalarının derdini üstleneceğiz ki gerçek manada İslam'ı anlamış olalım İşte onun için Hazreti Ömer bunu söylüyor cemaatsiz İslam olmaz emirsiz cemaat olmaz itaatsizlik emirlik olmaz devam ediyor Hazreti Ömer herhangi bir kimseyi onun etrafındakiler sahip olduğu ilim ve ehliyet sayesinde ilim ehliyet ve liyakat sebebiyle başlarına geçirecek olurlarsa bu o kişi içinde çevresindeki topluluk içinde bir hayattır bir sefere çıkıyorsunuz kaç kişisiniz 3 kişisiniz en faziletliniz en ilim noktasında donanımlınız bilgi noktasında en iyiniz sizin imamınızdır çünkü İslam toplumu böyle bir toplumdur Evde diyelim ki bu manada en kabiliyetli olan ilim noktasında en seviyeli olan kimse o, o işin imamıdır. Biz imamlı bir toplumuz. Herhangi bir kimseyi onun etrafındakiler sahip olduğu ilim ehliyet ve liyakat sebebiyle başlarına geçirecek olurlarsa bu o kişi içinde çevresindeki topluluk içinde bir hayattır. Herhangi bir kimseyi çevresindekiler... İlmi olmaksızın başa geçirecek olurlarsa onun içinde onlar içinde helak sebebidir. Evet İslam böyle bir cemaat dinidir ama bu cemaatin ölçüleri de böyledir. Ölçülerinin de ne olduğunu bu sözlerle ortaya koymuş oluyor Hazreti Ömer. İnşallah anlayanlardan oluruz. İnşallah kavrayanlardan oluruz. Acıtmasına rağmen hayatlarımıza taşıyanlardan oluruz. Allah için dert çekmeyi öğreniriz. İslam'ın selameti için kendimizi, kendi rahatımızı, elimizdeki imkanları feda edebilecek kadar fedakarlık noktasına bir noktaya varmış oluruz. İnşallah uyumsuz değil uyumlu Müslümanlardan oluruz. Uyumlu Müslüman deyince koyun Müslümanı anlatacağımız zannedecek olan arkadaşlara da Söyleyecek bir şeyim yok Müslüman da öyle bir şey yok. Müslüman asla bu manada sınırları ihlal edecek bir itaati kabul etmez. Uyum dediğim şeyi şahsiyetini öldürerek sağlayamazsın. Şahsiyet korunacak o da şahsiyetli olacak ama hukuklu yaşayarak bunu sağlayacaksın. Allah o hukuklu yaşamayı bizlere kavrasın inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha.